Çok yaşa sen. Allah salim akıl sahiplerini doğru yola iletir. Senin bu yolculuğunun hem dünyan hem de ahiretin için hayırlı olacağını düşünüyorum. 133. bölüm. Adib bin Hatim peygamberimizle görüşmek için Medine'ye gelmişti. Dinini değiştirmek gibi bir düşüncesi yoktu. Kendini bildi bileli iyi bir Hristiyandı. Kardeşini kayıtsız şartsız serbest bırakmış olan Hazreti Muhammed'e karşı minnettar hissediyordu kendini. Yaptığı iyilikten dolayı teşekkürlerini arz etmeliydi. Ama bu kendi inancına zarar verir miydi endişeliydi. Boynuna taktığı altın haçını tutarak dua etmeye başladı. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun...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 Merhaba. Muhammed'le görüşmek istiyorum. Onu nerede bulabilirim? Mescide gidin. Orada size yardımcı olurlar. Şu taraftan ilerleyin. Karşınıza çıkacak. Teşekkür ederim. İşte geldim. Tanrım sen beni affet ve korumanı al. Adi bin Hatim peygamberimizin huzuruna girdi. Şükranlarını sunduktan sonra peygamberimiz ona Müslüman olmasını teklif etti. Hayır, benim bir dinim var. Bu teklifi iki kere daha tekrarlayan peygamberimize adiyin yanıtı aynı oldu. İslamiyet'i kabule yanaşmıyordu. Bu sırada boynundaki altın haç peygamberimizin dikkatini çekti. Allah Resulü ona boynundaki putu atmasını söyledi. O bir put değil, İsa Mesih'in çektiği acıları temsil eden bir sembol. ''Biz onu anmak için bu haçı takarız.'' Peygamber Efendimiz, ''Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri kabul ettiler.'' ayetini okuyarak bu ayeti kerimeyi şöyle açıkladı. ''Doğrusu onlar din adamlarına ibadet etmiyorlardı. Ancak din adamları bir şeye helal dedikleri zaman helal, haram dedikleri zaman da haram kabul ediyorlardı.'' ''Ne kadar çok şey biliyor.'' Peygamberimiz Adi'ye ben senin dinini senden daha iyi bilirim diyerek Hristiyanlıkla sabilik karışımı bir din olan Rekusili'ye mensup olduğunu söyleyince Adi bin Hatim hayretler içinde kalmıştı. Bunu herhangi birinin bilmesi imkansız. Nereden biliyorsunuz? Peygamberimiz ayrıca ganimetin dörtte birini aldığını bununsa Rekusili'ye göre haram olduğunu hatırlatıp sözüne devam etti.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 ''Siz ruhul kudüsle desteklenmeseniz bunları bilemezdiniz.'' Bugüne kadar doğru yolda olduğumdan hiç şüphem olmamıştı. İnsanların yaptığı kötülüklerden uzak durdum. Babamı örnek alarak insanlara bolca ikramda bulundum. İbadetlerimi aksatmadım, evlatlarımı buna göre yetiştirdim. Kardeşim gelip de Müslüman olduğunu söylediğinde ona çok öfkelendim. Dinimiz varken başka bir yerde hakkı aramakta nereden çıkmıştı? Ama şimdi tamamen farklı düşünüyorum. Buraya geldiğim halden eser kalmadı üstümde. Hal ve tavırlarınız, merhamet ve bağışlayıcılığınız, ilminiz sizin bir peygamber olduğunuzu gösteriyor. Teklifinizi kabul ediyorum. Dininize girmek istiyorum. Adi bin Hatim böylece Müslüman oldu ve Peygamberimizin ashabı arasına katıldı. Bir cuma günü Nimber'in yanı başında toplanmış olan ashab-ı kiram, namaz vaktine kadar Resulullah'tan öğrendikleri şeyleri birbirlerine anlatıyorlardı. Sergilediğimiz güzel davranışların asla zayi olmayacağını, karşılığının kesintisiz bir şekilde verileceğini söylüyor ya peygamberimiz. Geçen gün ona hangi ameller daha iyidir diye sordu. Cevabı ne oldu? Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyi davranmak dedi. Ben de Allah'ın en çok hoşuna giden davranışların neler olduğunu sormuştum. Sürekli Allah'ı zikretmek dedi. Peygamberimiz muhatabının içinde bulunduğu duruma ve ihtiyacına göre bu sorulara farklı cevaplar veriyor sanırım. Evet, bu soruya pek çok yanıt verdiğine şahit olduk. Önemli olan şey niyet. Amellerimizin sevaba dönüşmesini sağlayan şey niyetimiz. Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanmak için attığımız adımlar bile sevap olarak yazılmıyor mu? Evet, doğru söylüyoruz. Evet, doğru doğru doğru doğru evet. Mesela Allah rızası için bir hastayı ziyaret ettiğimizde melekler, İyi ettin. Attığın adımlar hayırlı olsun. Cennette bir yerin yuvan olsun diye bize dua ederlermiş. Bazen tatlı bir söz cehennem ateşini söndürebilir. Bir güler yüz ya da insanların sevincine vesile olmak Allah'ın rızasını kazandırabilir. Peygamberimizden duyduğuma göre su ikram etmek, insanların susuzluğunu gidermek çok büyük bir sevapmış. Hele de Allah'ın evine ziyarete gelen hacılara su ikram etmek. Dolayısıyla ben Müslüman olduktan sonra hacılara su verme dışında hiçbir iş yapmamış olsam bile aldırış etmem. Ben de Allah'ın mescitlerini imar etmenin ne kadar büyük bir sevap olduğunu duydum. Ben de Müslüman olduktan sonra bir mescit imar ettirmek dışında hiçbir iş yapmamış olsam aldırış etmem. Allah Resulü'nün hiçbir iyiliği küçümseme dediğini duymadınız mı? Tamam, hacılara su dağıtmak da. Mescitleri imar etmekte çok güzel davranışlar. Ama diğerlerini yapmaya da ihtiyacımız var. Mesela Allah yolunda cihad etmek sizin söylediklerinizden daha faziletlidir. Doğru söylüyor, doğru söylüyor. Orada bulunan Hazreti Ömer, seslerin yükselmeye başladığını fark edince kalabalığı uyardı. Peygamberin mimberinin yanında sesinizi yükseltmeyin. Bugün cuma. Cuma namazını kıldıktan sonra peygamberimizin huzuruna girer... ...ihtilafa düştüğünüz şey hakkında kendisine danışırım. Haklısın. Tartışmaya evet. gerek yok. Evet, evet. tartışmaya gerek yok. Bilal de ezan okumak için hazırlanıyor. Hadi safları düzeltelim. Hazreti Ömer dediği gibi namaz sonrasında peygamberimize konuşulanları anlattı. Bu olay üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Hacca gelenlere su vermeyi ve mescidi haramı onarmayı... Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Onlar asla birbirine denk olmazlar. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Peygamberimiz şehit olan arkadaşlarının geride kalan yetim çocuklarını daima korur kollardı. Hazreti Cafer'in çocuklarınınsa onun için özel bir yeri vardı. Sık sık onların yanına gider bir ihtiyaçları olup olmadığını sorardı. Yine böyle bir ziyaret gününde Hazreti Cafer'in çocukları koşarak onun etrafını sarmıştı. Resulullah anne, Anne, anne bak kim kim geldi? Geldi? Resulullah gelmiş. Hoş geldiniz. Safa verdiniz ya Resulallah. Peygamberimiz kardeşimin çocukları diye hitap ettiği Abdullah ve Avn'ı kucağına aldı. Çocuklar birer kuş yavrusu gibiydiler, hayli zayıflamışlardı. Peygamberimiz bu durumdan endişelenip, Hazreti Esma'ya bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Bir ihtiyaçları yok ya Resulallah ama onlara çok çabuk nazar değiyor. Rahmet elçisi de öyleyse onlara rukye yap, oku diyerek Kur'an ayetlerini şifa niyetiyle çocuklarına okumasını tavsiye etti. Allah Resulü bir gün Cafer'in oğlu Abdullah'ı bineğinin terkisine almış gidiyordu. Derken ihtiyaç gidermek için durdu. Ensardan birine ait bir hurma bahçesi duvarının arka tarafına geçti. Bahçede bağlı bir devenin bulunduğunu gören Allah Resulü ona doğru yöneldi. Zavallı deve Peygamber Efendimiz'i görüp inlemeye başlamıştı. Gözlerinden yaşlar süzülmekteydi.